Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş bir hadisle ilgili bir soru soruyor. Hazret Hasan'in hadisiyle ilgili. Hazret Hasan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bu oğlum efendidir ki taifen arasında ne yapar? Sulh yapar. Bu hadisi diyor hocam açıklar mısınız bize? Ne demek efendidir? Bu sulh ile ilgili nasıl yaptı bunu? Bunu bu hadisin şerhini söylüyor. Evet hadis kısacası e, Buhari Buhari'de geçiyor İmam Buhari'nin sahihinde geçiyor e, İmam Buhari sahihinde diyor ki an Ebi Musa, "Bana seni gördüm. Allahın izniyle seni gördüm. Seni ali Seni gördüm. bi gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm ketibeler yani tabur tabur askerler bir sürü askerden şama çıktı babasını öldürdükten sonra babası öldükten sonra radıyallahu anhum Hazret Ali öldükten sonra Hazret Hasan neyi aldı? Hilafet aldı. Khilaf, halife oldu çıktı Şam'a Sufin muharekesi savaşı devam ediyor. Hazret Muavi karşı tarafta da Şam ehlinin başında da Hazret Muavi Diyor çıktı gitti oraya. Ee, sonra diyor ki İmam Bukhari Fekali Umru bin As Umru bin As Hazreti Muaviyeydan'dı. İnni la arake taiba la tevelliye hatta tektulu akranaha. Bu bu ketibeler böyle geliyorlar ki hatta karşındakileri öldürmeden bunlar geri çekilmezler. Yani bunlar niyetlidirler tam savaşı kazanmaya ölüm için geliyorlar savaşa burada Hazret Muaviye dedi ki Faqala lahu Muaviye ve kana wallahu khayrul rajuleyn Muaviye فقال له معاويه Muaviye Amr dedi dedi ki inne qital ha'ula'i ha'ula'a ve ha'ula'i Men yollib nas dedi ki bular eğer bular öldürse yani onlar Musulman, Hazreti Hasan ordusu bular Musulman. bular bular öldürse eydir insanlara kim sahip çıkabilir her çeşit savaş ölse, buların hanımları ne olacak çoluk çocukları ne olacak he Hazret Maaviye burada yani Hazret Maaviye diyor ki bu savaş nere kadar sürecek? Ondan dolayı diyor feba'athe rajuleyni min el min Beni Abdil Şems. Çi Kureyş'ten Beni Abdil Şems'ten iki adam gönderdi neye? Hazret Hasan'ın yanına. Onlar da Abdurrahman İbni Sumra, Samaratu, Samurata Sem Sem ve Abdullah İbni Amr. Gittiler nere? Hazret Hasan'ın yanına. Hazret Hasan'ın üzerine gidildi. Fekal lehuma Hasan ibn Ali Hazret Hasan dedi olarak. Ne geldiniz? İşte dediler bizi Hazret Maavi sulh talibiyle gönderdi. Hazret Hüseyin dedi ki biz Abdul Muttalib kad asabna min hada'l mal ve in biz malcin savaşmıyoruz. Bu ümmette ve in hadihil ümmet kad aaset fi Bu ümmette kanında şey oldu, oyun oldu. Yani afet yani sanki bir e, çok leobali olundu. Kan yani hesapsız döküldü. Abesten kan döküldü. Ve dört sene sürdü Sufi'nin savaşı. Dedi Muaviye ne diyor? Dedi Muaviye sene böyle böyle sulh talep ediyor. O sulhun şartları da tabi başka tarih kitaplarında var. Hazreti Hasan dedi ki evet ben sulhü kabul ediyorum. Çünkü Hazret Hasan dedi neden kabul ediyorum? Çünkü ben duydum ki, "Vallah, ben duydum ki, "ve ben duydum ki, "ve ben duydum ki, "ve ben duydum ki, "ve ben duydum ki, "ve ben duydum ki, "ve ben ki, Resulullah'ı gördüm, minberde oturmuştur. "ve ben duydum ki, ve o yakbıl ala en nas merre ve alayhi uhra yani bir insanlara bakıyor Resulullah bir daha hasana bakıyor nasıl bir çocuğu elin umuzuna atarsın bir çocuğa bakarsın bir insanlara bir çocuğa bir insanlara Resulullah böyle bakıyordu ondan sonra bu bakışlardan sonra Resulullah şöyle demiş buyurmuş ve <gülüyor> yekul Resulullah buyurmuş inne ibni hada seyyidun benim bu oğlum seyyittir efendidir وَلَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظ۪يمَتَيْنِ مِنَ min مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Umarım ki Allah-u Teala bunun eliyle çı azim fi'e Musulman, Musulmanlardan çı azim grub, çı böyüc grubun arasını bulur, sulh eder. Hadis buharide geçiyor. Arkadaş diyor bu hadisi yani Hazreti Hasan hadisinden bunu kast ediyor. Bunu açukla bizim için. Evet. Şimdi buna bir hadisin genel anlamıyla bakacağız. Bir de hadisten alimler faydalar çıkartmış. Hadisin genel anlamıyla nedir? Haz ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasen'in yanında oturtmuş minberde insanlara diyor bu oğlum benim efendidir. İçi Büyük taifeyi, çi büyük grubu arasındaki savaşı sulha kavuşturan şahıstır. Şimdi efendidir ne demektir alimler diller efendi ümmette liderdir yani. Efendi ümmette liderdir. İnne ibni hada seyydun. Seyyid ta alınmış yani hükmü geçendir. Evet. Çi taifeyi diyor. Musulmanlardan çi taifenin arasını ne yapar? Sulh eder. E bu da vuku buldu. Nerede? Hazreti Ali'den Irak ehli Hazret Ali hilafeti altında Emirül müminindir başında. Şam ehlinin de başında Hazret Maavya radıyallahu anhuma cemi'en hepsinden Allah razı olsun. Ne yaptılar? Dört sene şiddet bir savaş oldu. Hatta Hazret, e, Hazret e, Ali'yi şehit ettiğine kadar. Haricilerden birisi Hazret Ali'yi öldürene kadar. Öldürdü ne oldu Hazret Hasan? <gülüyor> Hazret Hasan ne oldu? Babasının yerine virasa geçmedi. Bak yanlış anlamayın. Babasının yerine hilafete geçti. Virasa ile değil. Şura ile geçti. Onu ehli şura seçtiler onu. Başa nasıl Hazreti Osman'ı ehli şura seçti? Hazreti Ali ehli şura seçti. Hazreti Ömer'i de ehli şura seçti. Aynen Hazret şey de Ebubekir'i de ehli şura seçti. Hazret Muavi şey Şeyh de Hasan'ı da ehli şura seçti. Ne etti Cetirdiler başa? Onun için bu 5 tane eee Raşid halife sayıyor Ehl-i Sünnet buları. Çünkü Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimde Raşid halifelik alttuz senedir. Bakıyorsun 29 buçuk sene oluyor. Abubakir'in 2 kusur, Hazreti Ömer'in 10 kusur, Hazreti 7 filan, Hazreti Ali'nin 5 topluyorsun 9 buçuk yapıyor. Hazreti Hasan'da 6 ay halife kaldı tam alttuz sene yapıyor. Ondan sonra ne oldu? Adil bir mülç oldu. Hilafet Raşid Halifelikten çıktı. Hazret Hasan başa geçtiğinde Hazret Muaviye'den hadiste geçtiği gibi sulh oluyor. Anlaşıyorlar. Hazret Hasan halifelikten ne yapıyor? Vazgeçiyor. Halifeliği Hazret Muaviye'ye devrediyor. Neden? Devrediyor. Hatta kan fitnesini önlesin. Bu tarih tabaride özellikle bu konuyla ilgili çok şeyler var. Şartları nedir filan hapsi bular var. Bular şu anda yeri değil girmemiz bunu. Evet bu birinci e, mesele. Nedir? Fıkhi mesele. İkinci e, şey genel bir anlamıyla budur. İkinci mesele alimlerimiz bu hadisten faydalar çıkartmış istimbat etmiş, fıkıh çıkartmış. Onu da Hafız İbni Hacer Rahimeullah Fethül Bari kitabında zikrediyor. Özetliyor ehli i Sünnet'in faydalarını. Birinci, diyor ki Hazret, e, şey e, alimler, ehli Sünnet alimleri, tabi nakleden İbni Hacer'dir Fethül Bari'de. Diyor ki alimlerimiz birinci fıkıh innehu bu hadisten a'lam-ı çıkıyor. Yani peygamberin peygamber olduğu delaleti istimbat ediliyor bu hadisten. O da nedir? Resulullah gaybten haber veriyor. Dediği gibi de oluyor. O zaman Hasan 2, 3, 4, 5 yaşındaymış diyelim. <gülüyor> Ama Hasan büyük oluyor, halife oluyor. Bu ne oluyor? Tahakkuk ediyor. Tehakkuk ettiğinde Attus e, Attus 40 sene sonra Bu Resulullah'ın Peygamber olduğu ortaya çıkıyor. İkinci mesele Hazreti Hasan'ın Hasan ibn Ali Radıyallahu anh'u menkabesi Ortaya çıkıyor. Hazreti Hasan Ne kadar büyük adamdır. Çünkü nedir? Resulullah'ın torunudur. Resulullah'ın torunudur. Cennet cenneti, cennette cenzerin efendisidir. Cennet ehlinin efendisidir. Çünkü neden diyor neden ortaya çıkıyor menkebesi? Çünkü diyor mülkü terk etti. Yani tam zirvedeyken o kadar asker var ki yanında güclü ama tercih etti. Yok zayıfidir, Yok işte gücü yetmiyordu. Yok korkakıdır. Haşa. Ama neden terci etti? Kan dökülmesin diye müslümanların kanı. Burada neyi ayet etti? Ümmetin maslahatını kendi maslahatından ön plana çıkarttı. Ondan dolayı büyük bir adamdır. Büyük bir sahabedir. Büyük bir ehlibeyt'tir. Büyük bir helifedir. Onun için ehli sünnette sünnet de hak ettiği yere koymuşlar Hazret Hasan'ı. Beşinci Raşit helifedir. Evet, üçüncü ders bu hadisten çıkan ders üçüncü haricilere reddiye var. Hariciler Hazret Ali'yi ve onunla olanı Hazret Muaviye'yi ve onunla olanı tekfir ediyorlar. Onun için bazı selef alimleri minel muslimine kim musulmanın arasını kelimesini çok hoşumuza gider diyor. Çünkü haricilere reddir. Haricinin önünü kesiyor. Ama hariciler anlarlar mı? Hayır. Şeytanıları hedefe çitletmiş. Bugün de var hariciler. Tam harici değiller ama hariciye tekfir meselesinde uyanlar var. Yüz delil anlatsan ola hayır diyorlar bizim hocamız öyle dedi. Halbuki ne kendileri ne hocaları delilden anlarlar. Aynen bu hariciler gibi, orijinal hariciler gibi. Evet. Bu da reddiyedir ki bular çafir değiller, Müslümandılar Resulullah'ın şahadetiyle. Dördüncü, insanların arasını bulu, bulmak, kan kanı durutmak en büyük fazilettir. İnsanların arasını bulu, bulmak, ıslah etmek en büyük faziletlerden birisidir. Bu da bu hadisten Halimler, düğürler <gülüyor> delalet eder. Onun için kan davalarında kan davalarında aracı bulunmak, çi aşireti, çi aileyi barıştırmak büyük bir sahaptır. Kan davasında değil sadece, normal kavgada da, normal anlaşılmazlık çıktı, karı koca arasında, çi arkadaş arasında bunların arasını bulmak en büyük nedir? Fazilettir. Beşinci, beşinci fıkıh Hazret Muaviye ne kadar de büyük adamdır burada yine çıkıyor. Hazret Muaviye burada büyüklüğü nerede çıkıyor? Tam darlığı e ehil olduğu alimler diyorlar bu hadisten çıkıyor. Çünkü ra'iyeye, halkına ne gözle baktı? Re'fet gözüyle baktı. Şefkat gözüyle baktı. Lütuf gözüyle baktı. Yahu dedi Hasan'ın bu kadar güclü ordusu var. Bizim de bu kadar güçlü ordumuz var. Bu kişisi çatışsa dese, dedi, kim kalır in, insanlardan? E, Müslümanların e, işini kim görür? Çoluk çocuklara, hanımlara kim bakar? Onun için dedi ya bunun bir ortasını bulmamız lazım ya Umru. Hazreti Umru, Umru bin Asta radiyallahu anh'u ona ne önerdi? Dedi tamam diyorsun. Ey e, emir ee, o zaman ortalarını bulalım. Bu da nedir? Ehliyettir ki o hak etmiş Hazret Muaviye 20 sene onun için Hazret Muaviye hükmetti. Nasıl bir hükmetti? Şahane bir hüküm yaptı Hazret Muaviye. Raşid halifeler gibi olmasa da ama onun zamanında adalet sağlandı. Onun zamanında İslamiyet yayıldı. 20 sene Devlet büyüdü, cihat oldu. Kefereler, İslam devleti açıldı. Müşrikler, kafirler, o bir devletler hepsi çöktü. Hazret Maviye zamanında oldu. Hazret Maviye'nin hükmü 20 sene sürdü. İslam çök saldı o yirmi senede. Onun için alimler, şey, alimler, e, Haz sulh, Hazret Hasan sulhundan sonra o seneye dediler, am sulh, bir de am Cemaat". cema'a. Cemaat senesi dediler buna. Sevincilerinden dediler cemaat senesi. Evet, yedinci fıkıh nedir? Ehl-i sünnette göre yedinci fıkıh diyorlar bir halife caizdir. Kendi nefsini söksün. Yani hükümden farmanını alsın. İndirsin kendi kendini. Ne yapsın? Başka birisine devletsin maslahat gereği. Maslahat gereği burada nedir? Müslümanların maslahatı gereği. Hangi Müslümanlara maslahat gereği var ise faydalıdır. Bunun karşılığında da maaş alabilir. Hazreti Hasen'e de maviye belli bir şey bağladı. Cider bağladı. Bu da olur caizdir. Ama bu günde görüyoruz liderleri, en son damlalarına kadar savaşıyorlar. Ülkelerini yakıyorlar. Gazzafi'dir ve esettir. Ee, ondan önce mübarektir. Ee, gerçek en hafifleri mübarektir. Şu anda Yemen'de ne yapıyorlar? Şu anda milletin kanı döküyorlar. 20 bin tenden fazla halkından insan öldürtirdi. Memleketi harabe yaptı. Ama burada görüyorsun. Onlar Allah'a inanmıyorlar. Bunlar Allah adamıdır. Allahlar İşte halife caizdir. Kendisini burada alemler diyorlar. Şey yapsın. E, azletsin kendisini. Sekizinci fıkıh diyorlar ki bu olaydan hem Resulullah'ın hadisinden hem tarihi olaydan ne çıkar? Çıkar ki e, e, e, siyadeh Efendilik faziletli olmakla değil. Faziletli yani efendi olmak fazilette mahsus değil. Yani pardon şeye mahsus değil, liderliğe mahsus değil. Neye mahsustur? İnsanların heyrini, insanlara fayda olan meselede mahsustur. Onun için Hazreti Hasan Seyyid'dir Resulullah dedi. Nedir Seyyid? Efendidir. Ne için efendidir? Çünkü insanları neden kurtardı? Hakiki efendi budur. Hakiki efendi insanlarını ölümden kurtarır. Yok ölüme götürür. Gazzafi gibi. Ve İslam tarihinde çok var. Bu Gazzafi çöpe girir tarihin. Çöplüğünde yer alır. Ama İslam tarihinde çok var. Kendi koltuğu için yine ne yapmış? Kan dökmüş. Evet. 9. fıkıh Alimler diyorlar ki e, kızın kızın çocuğuna kızının çocuğuna ibin oğlum söylenebilir. Çünkü Arap'ta eskiden kızın Kız tarafından torunlara o kadar önem vermez imişler. Ne yapam? Oğlumun oğlu. Bugünde de var Türkiye'de cahiller yapar bunu. Ama halimler diyorlar burada istimbat olur. Kızımın oğluna da oğlum diyebilirim. O da benim torunumdur. Çünkü Arap'te oğlunun oğluna oğul değildir. Yani torun, biz torun diyoruz. O oğlum diyor. Yani bu senin neyin olur? Bu oğlumdur. Yani oğlumun oğludur. Oğlumdur yani diyebilirsin. Kıza da diyebilirsin. Çünkü Arap'ta e, başka bir terim var. Oğlunun oğluna hafid diyorlar. Mesela bu senin neyindir? Bu benim hafidimdir. Yani oğlumun oğludur. Karşı taraf anlar. Kızının oğluysa demez hafidimdir. Diğer saptımdır bu. Sapıt. Onun için Hazreti Hasan ile e, tarih kitaplarımızda bak geçer. Ne diyor? Saptayı Rasulullah. Ha? saptayı yani iki saptığı var Resulullah nedir yani kızının oğludur. Evet bu da bir e, güzel bir fıkıhtı. Onuncu ve en sonuncu alimler diyorlar ki sünnet alimi bazı e, sahabeler üç kısma ayrıldılar. Bir kısım Hazret Muaviye'den idir. Bunlar azınlık sahabeydiler. Bir kısmı Hazret Ali'den idir. Bunlar da azınlık sahabeydiler. En çok sahabeydi, üçüncü sahaba savaşa girmediler. Ne Hazret Ali ile girdiler ne Hazret Muaviye ile girdiler. Bu da alimler diyorlar delalet eder ki bunların sözleri doğrudur. Hangi sözler? Bu çokunluk olan sahabeler. İmam e, Ahmet rivayet ediyor sünnetinde diyor Hazret Ali ile fitne, savaşta olan sahabelerin sayısı otuzudur. Maaviye'den daha azidir. Ama Resulullah vefat edende on binlerce sahaba vardır. Bunlar nereye gittiler? Bunlar savaşa katılmadılar. Buların da başlarında kim vardır? Sa'd ibn Ebi Vakkas, İbni Umar, Muhammed ibn-i Seleme. Bunlar da nedir? Bunlar sahabeler azlettiler, savaşa girmediler. Dediler bu fitnedir ki Müslümanlar arasında burada katılmayacağız biz bu savaşa. Hazret Ali de bunlara aynayış gösterdi. Katılmadılar. Yani savaşa katılanlar fitnede çok az sahaba var idir. Hazret Ali'yle 30 tane vardır sahih rivayette. Bazı rivayette 100 tane vardır diyorlar. 100 tane olsa bile 10 binlerin yanında nedir? Hiçbir şey değil. Ama e, bazı alimlerde diyorlar ki ve minel mu'minin ictetle ayette geçtirici bir ci taife mümin. Kisi de mu'mindir. Resulullah'ın dediği gibi müslimdiler. Kital yapsalar ayette geçtik gibi ee, baş kaldırana onunla onu olun. Onunla olan sahaba attuz yüz tane neyse bu sahabalar da bu tevilden cirdiler. Dediler maaviye bagiyetmiş. Bu da racih olan ehli sünnette görüş budur. Hazret maaviye katalıydır. Hazret Ali neydir? Ee, daha savabıydır. Onun için Hazret Ali'nin tarafında olmak daha doğrudur. Bu Ehli Sünnet'in has görüşüdür. Öz Ehli Sünnet'in görüşü budur. Ama Hazret Muavi'ye karşı gelmiş Hazret Ali'ye diye hak etmiş savaşı değil ki bunları küçük düşürürüz. Bunlar iştihad etmişler, kata yapmışlar. Yine ne giriyor. Onun için Ehli Sünnet sahabeleri zikrederken herden anırlar. Bunlar aralarında bir fitnedir. Hazret Ömer İbni Abdülaziz Aziz, ona da 6. yani 5. Raşid Halife demişler. Çok, çok adaletlidir, o da Hazreti Ömer'in saptıdır. Kızın, oğlunun e, şeyindendir, torunundandır. Oğlunun kızının torunundandır. O da Hazreti Ömer İbni Abdülaziz Aziz e, demiş ki, Bizim Allah elimizi buların kanından kurudu biz de dilimizi kurumamız lazım. Allahu ekber. Ne kadar güzel bir fıkıh. Çünkü Ömer bin Aziz dört halife gibi, beş halife gibi fakihidir, alimidir. Normal böyle sıradan hükümdar değildir. Evet. Bunda eee kısacası bu e, sorduğun Hazreti Hazis e, Hasan hadisi bu kadar. Elhamdülillah Rabbil Alemin.